Merhaba, Karantina Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün yönetmen ve müzisyen Gülten Taranç'la beraberiz. Gülten 2018'den bu yana Kadın Yönetmenler Festivali'ni düzenliyor. Festivalin direktörü olarak ve daha birçok işler yapıyor. Şimdi bize kendini anlatacak. Merhaba, ben de Esra. Gülten hoş geldin. Öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Biraz sen bahsetmek ister misin kendinden? Evet, aslında çok da sevmediğim bir şey kendinden bahsetmek ama Mecburen <gülüyor> Ben 90 İzmir doğumluyum 9 Eylül sinema televizyon bölümünden mezunum ee, Daha sonra yüksekimi Marmara Üniversitesi'nde yaptım Gene sinema üzerinde Öğrencilik yıllarımda birçok kısa film çalışmam oldu ee, 2010 yılından beri kadın sorunları ile ilgili özellikle çalışıyorum ee, Ve yüksek lisans tezim de aile içi şiddetle ilgiliydi ve yağmurlarda yıkansam ilk uzun metrajım gene e, aile içi şiddetle ilgili bir filmdi. E, onun dışında devam etmekte olan bu işlerle birlikte e, bir müzisyenlik kariyerim var ama daha ziyade şu anda daha bir hobi düzeyinde diyebiliriz. E, sanıyorum hani kendimi tarif etmem gerekirse bir hikaye anlatacağım İnsanlara müzik ve sınavayla Hikaye anlatıyorum. Kendi hikayelerimi anlatıyorum. Duyduğum hikayeleri anlatıyorum. Ee, i̇lk uzun metraj sırasında e, bir fon bulamadım. Bir destek bulamadım ve e, İzmir'de bağımsız bir şekilde çektim uzun metrajımı. Sonrasında e, dağıtımını da üstlenmek zorunda kalınca e, içerisinde olduğum kadın yönetmenler grupları Dediler ki Gülten acaba bizim filmlerimizi de İzmir'de en azından dağıtabilir misin? Ve bu düşünceyle de Kadın Yönetmenler Haftası olarak festivalin temelleri atıldı 2018 yılında. Ee, üç yıldır da onun direktörlüğünü isteniyorum. Ee, korona olmasaydı aslında farklı şehirlere de gidecektik. Görüşmeler yapılmıştı. Ama şu anda da e, dördüncü yıl hazırlıkları içerisindeyiz Kadın Yönetmenler Festivalin. Gülten sen kameranın arkasındaki gözsün yönetmen olarak. Yani bakan konumundaki kişisin. İnsanların karantina günlerinde de bakılma bakılıyor olma veya bakılan kişi olma arzusuyla ilgili bir yoksunluk yaşandığını düşündün mü? Kamerayı içine aldığı her şeyi bir hikaye içinde kuran bir kurmaca sihirbazı olarak düşünürsek ki sen de hikaye anlatıcısı olduğunu söyledin ya. Bakan ve baktığını inşa eden bir göz olarak Sihir yapamamanın diyeceğim yoksunluğunu yaşadın mı acaba? Ee, şöyle yani ben insanların çok daha fazla etkileşime geçtiğine inanıyorum korona sürecinde fiziksel olarak değil belki ama e, online olarak işte mahallede çok daha fazla insanla tanıştım e, mesela şey çok enteresan böyle üç ay anlamlandıramadım. 65 yaş üstü bir amca 3 ay boyunca kedi gezdirdi. Ee, köpek değil yani. Altını çiziyorum. Duman diye bir kedisi var ve onu gezdirdi. Başta alg algılayamadım. Sonradan fark ettim ki o hani evcil hayvanları olanlar dışarı çıkabiliyordu ya. 65 yaş üstüydü ya. <gülüyor> onu bahane ederek <gülüyor> dışarı çıkmaya başlamış. Çok güzel. Yani onun dışında işte e, balkonlardan konser ...düzenledim ilk zamanları. Ee, insanlar hani... ...biraz rahatlasın diye akşam üzerleri... ...çünkü başlangıçta çok sıkı tutuyorduk... ...bu kadar normalleşmemiştik. Kaydetmemeyi... ...özlemedim. Bu dönemi... E, ...sindirmek istedim açıkçası. Daha ziyade... ...bendeki etkileri şöyle oldu. Mesela tamamlayamadığım... ...bir senaryom vardı. Onu tamamladım. İşte bestediğim... ...beste dediğim ama yarım kalmış müziklerimi... ...besteledim. Ben daha ziyade yarım kalan işleri yaptım bu süreçte. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hep kafamda şu var tabii ki. Yani insanlar birbirlerine normal zamanda bile güvenemiyorlardı. Ee, ağız hareketlerimizi görmeden nasıl ikna olacağız yani o maskelerin altında? Bu, bu çok büyük bir merak konum yani. İlginç bir şey söyledin. İletişimi zayıflattı mı sence? Ya bence zayıflattı ve herkes birbirine bağlı gibi davranıyor. Yani bilmiyorum ben evin en küçüğü olduğum için çok fazla alışverişe çıkmak zorunda kaldım bu süreçte. Özellikle süpermarketlerde herkes böyle bir adım duruyor yani. Sen ona doğru yaklaşırken. Eskiden böyle değildi yani. Ee, bir de... E, ...gerçekten hani... Ben mesela çok acayip bir şey özledim. İzban var İzmir'de. E, metro gibi. Yani İzban'a binmeyi özledim yani. Hani insanları inceliyordum çünkü ben binip oraya. Peki bu bahsettiğin süreci görsel bir ürüne dönüştürme ihtimalinden bahsedecek olursak, yani bu ihtimal üstünde duracak olursak, ee, sence bu ürünün hikayesi ne olur? Bu anlattığın şeylerden mi oluşur? Yoksa hastalığın kendisi mi olur? Nasıl bir şey düşünürsün? Ee, ben açıkçası hastalığın kendisini asla anlatmam. Yani büyük konuşmayayım ama belgesel biraz daha bunu uzat bir tarz. kurmaca seviyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insanların ben 5-10 sene ile ilgili hiçbir şey izlemek isteyeceklerini düşünmüyorum. Hani bu böyle öyle bir şey olacak ki hani bir iki kuşak sonra insanlar merak edip çocukken böyle bir şey olmuşsun neydi diye izlemek isteyebilirler ama şu an oturup ile ilgili herhangi bir e, makaleleri mecburiyetten okuyorum. Bilimsel ne gelişmeler var diye ama e, herhangi bir sanatsal ürünü bilmiyorum. Yani ben mesela evdeyim diye bir şarkı yazdım ama siz işte evdeyim diye bir şarkıyı zaten normal şartlarda da dinlersiniz hani. Karantinada olduğumuz belli değil. Bir de birçok sanatçı aynı şey söylemiş. Yani e, biz zaten karantinada gibi yaşıyormuşuz. Ben onu fark ettim. Yani insanlar böyle yıkıldı ilk zamanları. Şimdi ne olacak? Gelecek e, gelecek korkumuz var diyorlar. Mesela bir sanatçının her zaman şimdi ne olacak kaygısı vardı. Yani biz her zaman karantinada gibiydik. Hiçbir zaman işlerimiz %100 tutacak ya da %100 iyi gidecek gibi bir şey olmadığı için. Hani koronanın tek farkı akşam üzerleri yürüyüşlerimi e, kısalttı benim. Hani mesafeler ona göre olduğu, daha az insanların olduğu yerleri tercih ediyorum. Bir de hani hastalık kapma tehlikem var Ona dikkat ederek yaşıyorum Ama onun dışında zaten Bir patlama olur Müzik işleri, film işleri iptal olur Eğlenceler, ilk önce Eğlence sektörü etkilenir ee, Bizim birçok arkadaşımızın Çok da fark et Yani fark etmeden Zaten karantinadaymışız Böyle düşünüyorum Biz ben... çok etkilenmedik ben Çok de bir şey çevirmen var. olarak genellikle evden çalıştığım için bunu düşünmüştüm. Ama patlamalardan veya ülkenin ekonomik koşullarından doğrudan etkilenmek bu şekilde set kuramamak örneğin ilginç bir örnek oldu benim açımdan. Peki Esra'nın sorduğu soruyu devam ettirmek gerekirse eve kapanmanın hikayesini anlatır mısın ya da kadın olmanın ya da çocuk olmanın, çoğu insan evdeyken çalışan kişi olmanın hani... Bu dönemin hangi kısmı sana anlatılası geliyor? Psikolojik kısmı. Ama ben zaten genelde psikolojik kısmıyla ilgileniyorum filmlerde. Ee, karakterlerin psikolojisiyle ilgileniyorum. O yüzden e, anlatsam psikolojik kısmı anlatırdım. Ee, bir de yani şöyle bir şey var. Ee, mesela çok arka arkaya geldi. Türkiye'nin de sürecine bakıyorum. Öncesinde İdlib vardı. Mesela biz festivalde bütün billboardları kiraladık elektronik olanları, şey yaptık, kiralamadık da yani istedik. Tamam dediler, anlaştık ve hepsinde yastayız yazıyordu zaten. Yani çünkü idlib idlib olayı oldu ve hani açılış yapamadık, ödül töreni sadece verildi ama dediler ki bunu hani şaşalı yapmayalım çünkü şu anda terör olayları var ülkede. Bu yani. Ee, Tabii ki saygı duyuyorum. Ama zaten e, herhangi bir süreçte ilk etkilenen sanat, eğlence bu sektörler oluyor. Peki e, sosyal mesafeyle ilgili deneyimini paylaşabilir misin? Senin için doğru bir kavram mı bu mesela en çok tartıştığımız şey? Valla insanlar çok zor alışacak gibi geliyor. Şimdi e, iki haftadır Bodrum'dayım. Yani böyle... Acaba dedim bir tane böyle büyük simitlerden alsam da... çevreme ondan mı koysam yani... Herkes birbirinin üstüne üstüne geliyor. <gülüyor> Hiçbir şey yapmasa biri oradan mayosunu silkiyor... Hepsinin suyu bize geliyor. Ondan sonra... Çocuğun bir tanesi kumla oynuyor. Evladım oynamama mı diyeceksin yani? Kalkıyorsun yerini değiştiriyorsun. Hani... <gülüyor> Çocuğu anlatsan... Çocuk anlamıyor, büyüye zaten bu saatten sonra terbiye edemez yani <gülüyor> ee, çok zorlanacağız bu sosyal mesafe konusunda. Böyle düşünüyorum <gülüyor> hani e, ve hani gerçekten çok merak ediyorum eskiye ne zaman dönebileceğiz? En çok bu kısmı merak ediyorum. Yani eskisi gibi böyle hınca hınç. İşte e, eğlencelerin olduğu, herkesin normal bir gününe ne zaman döneceğiz çok merak ediyorum. Festivaller, sokak Tabii. festivalleri ya da kapalı alanlardaki sinema festivalleri en çok özlediğimiz şeyler. Evet. Evet. Peki az önce bu karantina sürecinde bir yarım kalan senaryonu tamamladığını söyledin. Gerçi ama ben yine de şey sormak istiyorum sana senin mesleki kimliğin bu süreci nasıl etkiledi? Senin kendini izole etme sürecini. Şöyle etkiledi. Yani bir kere zaman bulamadığım projelere kafa patlatmak için güzel bir şey oldu. Yani o es başta herkese iyi geldi çünkü çok sık gruplarla da konuştum işte senaristlerle yönetmenlerle herkes aynı şeyi düşünüyor yani bir içimize döndük ve hani ne oluyor durum değerlendirmesi sadece ile ilgili değil yani yaptığımız işlerle ilgili bir kendimizi değerlendirme şeyi oldu diye düşünüyorum bir de şimdi değer yargıları çok değişecek diye düşünüyorum yani mesela şu an yazdığım bir senaryo belki seneye geçerli olmayacak bir şey olacak gibi. Hani öyle bir şey yazmadım ama e, bir yanda literatür değişecek. Çünkü direkt etkilenir. Hem anlatım biçimleri etkilenir bu süreçten. Hem hikayeler etkilenir. Bir kere insanlar bilim kurgu izlemek istemeyecekler. Çünkü şu an bilim kurgu filminin içindeyiz yani. Anlatsabiliyor muyum? Hani şu anda insanların talepleri değişti. Şu anda insanlar kendilerini kendilerini ee, geliştirici e, şeylere yoğunlaştılar diye düşünüyorum yani işte nefes tekniği olsun yoga olsun evde ekmek yapımı olsun bu tarz videolar herhangi bir filmden daha çok izlenebiliyor beklenmedik içerikler öne çıktı değil mi? evet yani ve şey e, mesela en çok fark ettiğim şu oldu insanların e, yaptıkları ekmekleri paylaşım şekilleri yani şok oldum. Dedim ki ya bu adamlar bir ekmek yaptığında yerlere göklere koyamıyorlar. İyi ki dedim bizim sektörde değillermiş hani tut gibi film çektiler. <gülüyor> Efendim, bir müzik yaptılar. Ben düşünemiyorum. Kim bilir nasıl pazarlayacaklardı. İyi ki dedim aman Rabbi bunlar bizim sektörde değiller. Hani çok farklı çevrelerden arkadaşlarım var. Gerçekten <gülüyor> hani şeyi gördüm yani. insanların ürettikleri bir şeyden tattıkları ağzı gördüm ve dedim yani aa süpermiş bu hani <gülüyor> böyle Belki şeyleri de... gözlemlemek fırsatım oldu Belki de senin üretim tarzına yabancı olan bir şey yani seninki çok daha zor çok çetrefilli hem uzun süreli insan yönetimi gerektiriyor malzemeler ekipmanlar set kurulumu çok zahmetli bir şey yapıyorsun ama biz sadece fırına hamur atıp ekmek çıkartıyoruz ya onun verdiği böyle basit bir yaratım hazı da olabilir diye düşündüm şimdi olabilir yani küçücük bir sonra, şey ama ben evet, yarattım onu belki şey. evet çünkü hani en temel ihtiyaç Evet. Biri. ve Kendimi hani, doyurabiliyorum. Bakın. Kimseye ihtiyacım yok. Kimseye evet. muhtaç değilim. Fırına bile gitmesem <gülüyor> olur, evden çıkmasam olur. <gülüyor> i̇nsanlar bu kafalara girdiler. Bir de şey, umuyorum bunu gözlemleyebildiler. Özellikle bakanlıklar, onlar. Yani bakın, insanlar hani yeri geldi, hani ekmeğini bile kendi yaptı, yedi ama kimse evde müziksiz, filmsiz işte dijital platformlar olmadan oturamadı. Herkes bir şeyler izleme, dinleme, okuma ihtiyacı duydular. Yani işte bu noktada hikaye anlatıcıların öneminin daha e, yüksek olduğu bir dönem olmamıştı. Yani ben 10 yıldır e, sürekli olarak üretim içerisindeyim, sektördeyim diyebilirim. Gerçek anlamda. Hani hiçbir zaman insanlar bu kadar ihtiyaç duyduklarının farkında değillerdi. Keza festivaller de online ortama taşındı. Filmmore mesela. Evet. Kadın Filmleri Festivali online'a taşındı. Güzel oldu aslında bir bakımdan. Onlar da e, hak temelli alıyorlar e, filmlerine. Başvuranları hı hı. mesela, katılımcıları ve Türkiye'nin birçok yerinden katılım imkanı sağlandı buna. Çok güzel oldu festivallerin dediğin gibi o izleme ihtiyacını karşılaması. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, hani bundan dört sene önce bir film yaptım, yağmurlarda yıkansam. Karantina sürecinde değildik o zaman, hiçbir şey yoktu ama çok zordu koşulları. Hani Hindistan'da üç buçuk milyon izlendiği haberi geldi, bir hafta önce. Vav! Wow. Hani evet, bir bağımsız filmin üç buçuk milyon seyredilmesi, İzmir'den çıkıp Hindistan'a gitmesi... Hani, uzun yol. Uzun yol, <gülüyor> Hani mutlu etti. Burada şunu söyleyeceğim yani e, benim elimde hiçbir şey yoktu banka kredileriyle yaptım. Hani e, düşünüyorum mesela ikinci filmi şu koşullarda çekmek zorunda olsam da gene çekeceğim yani bu e, korona olur işte başka bir şey olur. Hani bir insan bir şey yapmak istiyorsa kimse onun önüne geçemez. Hani hayat devam ettiği gibi sanatla devam edecek. Hani bunu eklemek isterim çünkü e, yaptığımız işlerin ne zaman nereye gideceği belli olmuyor ve bakın bu online dönemin etkisi olmuştur mutlaka Hindistan'da 3.5 milyon seyredilmesinin hani belki insanlar eve kapandı ve oradan içeriği buldular keşfettiler. E, dünya daha global bir yere gidiyor. E, bizim de yerel hikayelerimizin e, daha farklı anlatımlarla anlatılma zamandır diyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Gülten bize katıldığın için tekrar. Öyleyse programı burada sonlandırıyorum. Karantina belleğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.